Eğilikle emretmek, kötülükten nehyetmek, şart, uleması şart, büyük ulemaları. Abdül mükellefinin üzerine bilmesi lazım olan farzlar kaç tür der? 33 derik biz, onlar 32 der. Ne 32 der? Biz derik ki altısı imanda, beşi islamda, dördü abdestte, üçü usulde, üçü temmimde, on ikisi salatta, 33 eder derik. Onlar derler ki farsatı 52 tane farz var. Bunlara mühimleri toplanacağısa, altısı imanda, beşi İslam'da, dördü abdestte, üçü gusulde, ikisi emri bil maruf, nehy anil münkerde, on ikisi insanette. Teyemmün, insanın başına, önünde bir kez yel-i azm olur ya olma. onu sonra insan beller. Lakin iyilikte emretmek, kötülükten nehyetmek, her bir insana fazdır bu. Her gün oğluna da diyeceksin, kızına da, ailene de, çocuğuna da, oğluna da, da, akrabana da, tabikatına da, müminlere de, müminatlara da evi evit vereceksin. Yalnız hoca ne yapsın bir hoca? Ne yapsın? Herkes birbirine evitçi olacak da bu dini âli öyle korunacak inşallah. Daha on biri, veyahut Cenabetten usuldür. Cünüp olunca gusletmek Allah'ın emanetidir. Kağıtlarını getirdim, imkanını bulamam, donuşamam, kaç defa gusl için geldim, yapamıyorum. İnşallah yine bunu ikinci plana koyuyoruz. Demek ki cünüp olunca gusletmek, cenabet olunca gusletmek, haizdan kurtulunca gusletmek, nüfasadan kurtulunca gusletmek, Gece düşün azar da, yatakta yaşlık bulursan etmek Yaşlık bulmaz da, o rüyayı görür de, kuru çıkarsan etmek istemez. Lakin hiç e, rüya çok ağır gelmiş, hiç bellememiş, yaşlık buluyor. Ne yaşlık olursa olsun etmek üzerine farklı. Daha çoktur, konuşamayacağım bugün. Devam ediyoruz. On ikincisi, Allah'ın emanetinin on ikincisi, kendini haram fiilden korumak, haram aletlerini ellere sarf etmemek, kadın ve erkek namusunu bozmamakta emanettir. Bu emanete hıyametli yeri cehennemin gibidir. Zinadan da çok bahsettik. Bundan da geçiyoruz. Saati her gün konuşuyoruz. Allah <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de velâ takva bu zina buyuruyor. Zinaya kalip yakın olman buyuruyor. Dün de konuşmuştuk. Onun için konuşamıyorum. Zinaya yakın da olman. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz. Ağzı elinde olsa götürüyorlar dibimi. Zamanı hilafetinde. Bir genç daime namazdan gelir giderdi. Kadının bir ona göz dikmişti. Birkaç ay takip etti, bir gün yatsıl ayı, yatsıl ayı, bana yardım edene Allah yardım etsin de bağırmaya başlayınca dünkü gibi aynı hemen girdi oğlan. Ne oldu dedi, senin aşığım, üç aydır takip ederim, benimle bir olacaksın. İmkanı yok. Ben geç vakit namazını kılan insanım. İnna salat'a, kén ha anıl farkşayiver münker <gülüyor> buydu Allah. Namaz fuxiyyetten münkeretten nekeder? Ben kurtuldum zinadan. Yapamam ben dedi. Sen yapamana mı? Ben zorlan yaptırırım sana. Sana zorlan zina değil. İmkânın yok kadın dedi. Gece yarısına kadar birini kucaklamış Allah'mış. Zevzekadar kadar Sen yar kadar bozulmuyor. Senin gençlerin de, senin gençlerin de irade-i cüz irade-i helak etmiş. Vurgun vurgun yerin üstün altında geçiyor. Yerin dilini kucaklamıyor da yine isteğini ver yani çok yallattın diyor, Yani çok yallattın, vakit geçiyor, de zinayı da gelsen, imkanın yok dedi. Vallahi dedi, yağlıklarımı yitarım dedi dünkü gibi. Bağırıyorum, komşuları bütün havluya Diye Deve deve seni öldürttürürüm dedi. Yönlüye razı değilim, zinaya razı değilim. Çünkü Allah'ın huzuruna çoklu olarak varacağım, izlerim kara olur. <gülüyor> kevdeyiz kardeşim, kevdeyiz kardeşim. Irak'ı içtiyse kevdeyiz. Ettayvimin edem, kime ellerden böyle? Günahtan o günah hiç etmemiş gibi olur diyor. Yalnız kocadır bir kadınla ciddi ettiysen kocasının hukuku var onun. Ana Allah şunur var mı? Diye ne mi? Geldiğim zaman annen çatından vurmaz mı seni? Yalnız rafun göstermesin. İnşallah yoktur cemaatimizde, inşallah olmaz ya, belki olur diye konuşmamız lazım. Diyor ki, ben bağırıyorum şimdi, bağır, çığır, çatla, benzina ikmem diyor. Bağırmaya başlıyor kadın, Yetişin uzun geliyor diyor, kahrolasıca Allah'ın gazemine uğrayasıca. Yağlıklarını yitiyor, yetişiyor komşular, laf anlamazlar. Vuruyorlar gözüne, başına, dalına. Her yerinden kan ravan oluyor yavrunun. Ya. Sürüyü sürüyü camiye getiriyorlar. Kadın da geliyor, Hazreti Ömer namazı kıldırıyor sabah namazını. Mehraptan dönüyor, bakıyor ki kendinin geç vakit namaz kılan genç, Kafalarından siyim siyim kan geliyor. Kadının birisi orada şikayetçi saçı başı yolup, yanlığı yırtıp, o orada ağlıyor ırzıma, tokundu diye. Yalancı, edrafı şahitler dolu böyle. Getirin o genci kadını buraya diyor, getiriyorlar. Bir şiddete geliyor, tümleri dışarıya çıkıyor elbiseden Hazreti Ömer'in. Allah'ın ayeti var, ben buna inanmıyorum diyor. İnanmıyorum, çünkü <gülüyor> inna falate tenha anî fahşâî vel münker. Beş vakıttan az ulan, bir çocuklu zilayı yetmez diyor. <gülüyor> Oğlum doğru söyle, ne oldu sana diyor. Söyleyecek takatını koymadılar ya Ömer. Deve deve kefteye döndürdüler ya Ömer. Ben üç aydır buradan geçerken o havlu kapısı açılırdı, ben yönümü böyle dönerdim. Bir ihtiyar kadın bana yardım edene Allah yardım etsin diye bağırdı, kopuştum. Kapıyı kitlerler üstüme şu ırz bana gece yarısına kadar yalvardı isteğimi vermedim. Senin namusuna hakipay ederim dedi. Yağlığını oldu çığırmaya başladı, havluların üstünden bu adamların suçu yok. Hopladılar, bana istedikleri kadar vurdular ya Ömer. Bunlara helal olsun, zina etmediğine bir fikir olsun. <gülüyor> Kadın mesele böyle mi dedi, bağırdı Hazreti Ömer. Şiddetiyle böyle oldu ya Ömer dedi, korkusundan Hazreti Ömer'in. ...karşısında kim yalan söyleyebilirdi? O kadını biliyor musun ihtiyar kadını dedi. Şahsını gördüm, bilirim. Bütün Medine'nin ihtiyar kadını bir sıraya tuttular. O kadını buldurdu Hazreti Ömer. Bir merkebe test indirdi. Medine'de dolaştırdı, dolaştırdı, Medine'den sürgün etti onu bey böyle zinadan kurtuldu dayak yerine, sen kezini icra için, için zıngır zıngır zinaya mı giden? Allah'tan haya etmen mi, peygamberden utanman mı, dininden utanman mı, İslam dininden utanman mı? Daha var mı efendim, Cenabet'ten gusül dedik ve Yahut dedik, haram feyilden ağzalarını muhafaza dedik. On ikincisi, yahut ayındır. Gözünden Allah, gözü emanet verdi, yüzün, kulakları emanet verdi. Kulağınla kavga, kıybet, iftira, çalkı vesaire e, dinledin mi? Dinledim, öyleyse kulağın yerine yanacaksın. ...Özümü elin ırzına baktın mı, İlk görünüşte gerekene bakmıştım, kim olduğunu bildikten sonra kafamı yere erdirdim, gitti. Korkma öyleyse, yeniden döndün döndün baktın, onun yüzünden lezzet aldın baktınsa, göz zinasıdır. Konuştunsa, bir araya geldin zina kelimeleri konuştunsa, kulak zinasıdır. Ve on beşincisi yettir, elin emanettir, elinle kimseye hakaret ettin mi, elinle zulmettin mi, elinle faiz aldın mı, elinle rüşvet aldın mı, elinle sigara tuttun mu, elinle Irak'ı tuttu mu, elinle mal çaldın mı, elinle Kur'an tuttun mu, El elinle efendim... Hayır hasenet yaptın mı, elinde zeket verdin mi, elinde fıtra verdin mi? Böyle Allah'ımız soracak tek tek. Cevap verdiğin zaman iyi taraf kurtulacak. Emanete hıyanetlik ettin Allah'ın emanetine mesulsün, mesulsün, mesulsün! Daha veyahut, veyahut Vicildir, ayaklarındır. Ayakların da emanet. Emanet olduğu belli, öldün mü ayağın ne de suyu çekilmiş, değirmen gibi hep kalır. Hep emanet, Allah sana emanet olarak veriyor. Ayağınla dükkan dükkan dolaştın, köy köy dolaştın, Müslümanı birbirine tutturdun mu? Fitnecilik gittin mi? Ondan oraya yalan laf taşıdın mı? El fitneti nâimetün le'anallâhu men i'kazahâ Fitne uykudadır, buyuruyor Peygamberimiz. Kim fitnecini uyandırmaya giderse uyandırırsa, onu uyandıranlara lanet olsun, buyuruyor Peygamberimiz. Lanet olsun! <gülüyor> ayağınla, ayağınla yolu bıraktığında elin tarlalarının içinden yürüdün mü? Yetim tarlalarını çiğnedin mı? Ayağınla kahvelere gittin mi? Ayağınla kazınelere gittin mi? Ayağınla barlara gittin mi? Balılara gittin mi? İsyana gittin mi? Gittin ya Rabbi emaneti kaldırdın üstünden. Allah'ın emanetini yetkistin. Allah kurban olduğum Allah bütün alzamızı bütün alzamızı senin emin haricine çıkartma yarabbi! Bize kudret ver, kuvvet ver yarabbi! Rabbi Na, on yedincisi, karındır, karnın da miden de amenettir! Hasta oluyor bak yarısını kesip atıyorlar, gücü yetmezse öldürüyor geliyor, hep emanettir! Onu haramla mı doldurdun, helalla mı doldurdun? Yuttun bir lokmaya, haram mıydı, helal mıydı? Bilemiyorum hocam, bilemiyorum! Beni şaşkına döndürdün böyle sen! Halisinden yalacağımla saçtım! Her taraf kusur oldu bizim yahu! Hiçbir Allah'ımızın hakkından konuşmadın! Ne yapayım, geldim huzura! İfadeyi Allah'ımız alıyor! Allah'ımız alıyor! Kur'an okundu karşından, buraya uymazsan gelin caimdir. Onun için buraya uyacağız mecbur. Ahkardır bu, hokumdur. Buraya uyduğumuz zaman kurtulacağız inşallah. Onun için böyle bitiriyorum. Artık kimse gire ara dedi ol hayru vera, zulmile hakim olanlar cehlile ehli kura. Kibrile ahyan gariye hem taassupla arab, ehli ilm olan hâsûd, tâcil hiyanet fîs-şirâ. Bir hadisi şerifin karşılığı bu. Sehatımız beş gecik dakika var. Yetiştireceğime aklım kesmiyor ya, burayı da konuşmanım için hazırlamıştım, bir çok da bu Hakk'a dair kitaptan kağıtlar getirmiştim, imkanını bulamayacağım. Bir kısmını konuşursam, yarın bir kısmına da inşallah başlarız, bitiririz inşallah. Altı kimse girene ara, altı kişi cehenneme girecek diyor Peygamberimiz. Kendi buyuruyor, ben ne yapayım? E, altı kimse girene ara dedi o ol hayvul vera veranın en hayırlısı dünyanın ahyetin en güzel en hayırlısı Muhammedimiz buyuruyor. Ney baştan zulmle hakim olanlar zulmle hükmedenler cehenneme girecekler. Hakk'ı zayi de zulmüle hokmeden, evinde yavrularına, mahkemede hakimden, daha büyük, daha küçükten, kim zulmettiyse, zulmüle hokum verdiyse, onun yeri cehennemin gibidir. Zulmüle hakim olanlar, bi تَعْلَمْ بِأَنَّ الظُّلْمَعَابُ Ceza-u ind indenallâhi nâru, velil mazlûmu fil cemneti dâru, velil zalimi fil nâri nâru. Ne diyor? Elem te'alem, siz bilmez misiniz diyor. Elem te'alem, bi enne zulme âru, zulüm büyük ağırdır. Utanacak şeydir zulüm. Zulmettiğin adam öldükten sonra ciğerinin yandığından bilmiyor mu zulunun ar olduğunu? Pişman değil misin şimdi? Yaptığın işlere pişman değil, dizini dövmeyiyor mu şimdi? Keşke yapmasa mıdır? Keşke kafasını kırmasa mıdır? Keşke muhalif olmasa mıdır? Devletin, devletin... Kanunladığı bir partinin için olgun olmayıp da bir günimize düşüp de keşke zulmetmeseydik demeyecek misin? <gülüyor> soruyor, her partisine soruyor, adaleti nasıl tanıyor? Her kafil gözüne bakıyor. Diyorluyor adalete soruyun. Biz hoca olarak vaaz vermenin için aralarını bulmak istiyoruz. Soruyor halk partisi nasıl? Baştan ayağa kafir diyor. Müslümana kafir dersen sen bir adamlık müslüman. Devlet aldı bunu. Bu mevzuya hiç girmek istemezdim. Devlet aldı bizi oğul zannetti. Sandığın başka, sandığa gelmeden başka partizimi yapmayacaklar zannetti. Biz de olgun değilim. tahsilimiz yok. Kemal okuyup münevvel tabakaya çıkamadık. Çıkamadık. Aklımız, fiktimiz küçük. <gülüyor> dört sene evvel reyatan, dört sene çalışın. İmkanı yok efendim. Hocam daha doğrusu, bu kadar ileriye götürdüler bu ki, yani Türkiye'mizde bildiğinle düşman gibi bakıyor. Ben bugün sizin etrafınızdaki köylerden de bilirim. Bir köye iki camı yapacak kadar hakaretle birbirine. Orda ezan ayrı okunur, orada okunur, kahveleri ayrı, her yerleri ayrı. O onun düğününe gitmez, o onun gitmez! Nasıl Müslümansın sen? Nasıl Müslümansın? Biz gece gündüz milleti vahdete bağlamaya çalışıyoruz. Lakin oradan bir yanmam, oradan bir kemzi, oradan bir alça sana da bakıyor bir cümgın. Geliyor ki böyle bağlıyorum ama bu millet partisinden! Öyle bağırıyor ama, bu Türkiyeşin Şim böyle bağırıyor ha, bu Halk Partisi'ndan bir laf bakıyor, Müslümanlardan hocayı savuşturma! İstah olmasın da gayime ya yaşayalım diye. Böyle ediyorlardı. Geçen bir genç bana geldi, yallardı. Bizim sakallılarımıza ümit Allah aşkına dedi. Genç olarak bir araya geliyoruz, gel ihtilafı bırakalım diyoruz. Lakin sakallının kalbi simsiyah olmuş, simsiyah olmuş. Dönmüyor Allah'a, Allah! Allah'a! Ben vazgeçeyim parti kelimesinden, Yeni elli, güleğimin üstüne koyun, nereye benim için yarabbi hakkımda hayırlıysa onu kalbime ilham et yarabbi diyeyim, öyle reymi atayım demiyor, dört sene evvelten şimdiye kadar binlerce yüz insan var Türkiye'de. Yazlık değil mi, komünist bundan faydalanmıyor mu, masum bundan faydalanmıyor mu, yahudi bundan faydalanmıyor mu, naslanı bundan faydalanmıyor mu, bütün kâfirler buna keflenmiyor mu? Keflendiriyorsun, yazdık ediyorsun kendine, canını cehenneme yakıyorsun! Yalnız tanem, bi anne zulma aru, zulüm büyük ardır. Ceza zulme, inda Naru aru. Allahum, indi uluhiyetinde zulm cezası cehn emdir. Zulm cezası cehennemdir emdir, ateşdir. Ve lil fil cenneti daru. Mazdunun evi cennettir. Ne bağrıyom? 20'yi geçtim, Ramazan yirmi'yi geçti, sözümü toplayamadım, zevkine lağızımı doyamadım, doyamadım! Sen de doymadın biliyorum, ben de doymadım! Elhamdülillah, Allah'ımız doyurmasın bizi! Ne bi' doyurmasın, lağızdan doyurmasın da, ihtiyaçlı olalım dinleyelim inşallah! Allah, ilmi ve amelden alimler rütfessin bize! Amin. Senin gibi taklidi istemiyoruz, den bana! Onun için Rabbimiz cezaûl zulme indallâhi naru velil mazlûmu fil cenneti daru Mazlumun evi de cenneti âlâdır. velil zalimi fil nâri naru, zulmeder için şifa araman onun yeri ataştır ataştır, ataştır <gülüyor> devetin mazlumu makbulen ve levkana fasikan mazlumun duası makbuldur, isterse günahın içinde kar kolunsun kar kolunsun mazlumun duasının önünde perde yok doğru Allah'ımıza gider Demek ki zulmeden buhir, evet efendim, zalimlerin, zalimlerden daf alıcı miskinler arkasıyım ben diyor Allah, zalimlerden hak kalacak miskinlerin de kuvveti benim diyor Allah, ağlasın bana, intizar etmesin, ah çeksin, yeter o, onun evini barkını vahfrederim, bir hikaye çeker misin buraya? bizim İbrahim ekendi. Diyanet kurulunda bah, efendim yüya olan, alza olan zatı vazısından dinlemiştim. Biz Bağdat'taydık diyor. Bağdat'ta tahsil ediyordum. Tahsilim sırasında Medine'yi müellilerine gittik ziyarete. Ozan e okundu mu yoksa? Yok, yok, yok. Medine'yi tahirenin vücuduna giydim diyor. Sakalara da çok itiraz verdim, gençlerin sakal koyması doğru mudur, nüraylıktır, geçine de var sakal ver, peygamberin sünnetini takvif ederdim. Lakin huzura girdilirdi, gece rüyamda sultan emdiya geldi, dedi ki İbrahim sakalsız huzuruma girmedi. Ve o genç olduğu halde şimdi simsiyah sakal sahibi, Binden bir Müslüman ve Türkiye'ye yetecek kadar ilmi var elhamdülillah. O ki bizi gezdiriyorlardı. Bir harabaya vardık. Harabaya. Bu haraba nedir hocam biliyor musun? Bilmiyorum. Bu haraba bir hokumdarın harabası. Bir hokumdar. Şuraya bir kadın, dur kadın, iki yetiminin muhafaza için, belki geçen bir daha konuşmuşum, bilmiyorum. Böyle bir haymal attı, içine iki yetimini koydu ve kendi da geçirmeye gitti. Padişah da Serayi'nin orasına bir ev yapıldığından haberi olmamış. Ava çıktıydı, Ava çıkınca şu külak ne şurada dedi, külak ne şurada dedi. Bir, Dul kadın içi ziyeti mi var efendim, padişahım? Onları burada muhafaza ediyor. Muhafaza ediyor. Kendi de Bağda'da toplamaya gitti. O işte semte kırıklarıyla, paçavralarla kendine bir ev yaptı buraya. Görmediniz mi de bana, demediniz? Konağının manzarasına halel veriyor. Konağının manzarası bozuluyor. Daha onu oradan diyor. Ne yapsın komiser, polis ne, emin buluyor efendim. vardı ile darla kısık ediyorlar. İki yetim öyle, ısıcak kumun üstünde böyle pervane kıyarıyor. Sığıranıyor, ta ikindiden sonra ortalık savununca tozları yarıp gelen kadın sırtında evde onlara yemek, yemek getiriyor, yiyecek getiriyor, toz yarlıyor geliyor, gelse ki evi yok. Ya ömür ettiniz diyor, şura bile anam padişahın serayı <gülüyor> hümayi miymuş? Şuraya insan bina yapar mı dedi, ne binası, bir hayma tuttu dedi. Şu iki yetinin vay kırmızı güneşte geçmiş dedi. Elini semaya kaldırdı, boynunu anlığa büktü, gözünden yaş döktü. Ya Rabbi, çocuklarım ben sahibiydim, bağdala gitti dedi. sen de sahibiydin, görmedin mi, neredeydin sen? Hadice Gülçelalı'nın gayretle tokandığı için o padişahın serayı hümayunu, gemdi ile ailesiyle, malıyla, mülküyle bir tokuvup helak oldular. Bunun gibi, bunun gibi efendim Hatemi asanın başına da geldi. Onun yüzünden de bir bina kayıp oldu. İç gözümüzün önünde, nedari istiharımız olan koca İstanbul, yedi defa tarihlara bak, yedi defa alt üst oldu, yedisi de zulümden oldu. Şattat'ın yaptığı cehenn cennet, bir üretimin boğazından bir küpeyi koparmayla alt üst oldu şattaz. zulüm. Yürümün bir efendim atın bombasıdır. Hangi binanın altında o atın bombası varsa onun fikini mazlumun ağzındaki atdır. O at çektin mi, atın bombası patladın mı? Her kim ver insanı Türkiye'mizde kaç yerde olmadı mı? Yani sen diyorsun ki Basınların neyi, efendim, metrilozu işlerinin neyi, haberini sen dinleyin, Muhammed'in haberini ben dinliyorum. Hmm. Diyor ki macan patladı diyor, doğru söylüyor Peygamberimiz de öyle diyor, imanının macanı patlıyor, zulmediyor da ondan yıkılıyor diyor. <gülüyor> Zelzele olmaz diyor Peygamberimiz. iki şeyden olur, birisi mazlum allarsa Yiğit dayanamıyor, Allah'a ağlıyor, Ya Rabbi diyor, üstünde bir vazıma zulüm oluyor. Niye desin Ya Rabbi? <gülüyor> Halin üzülcelahı emre diyor, zerre yap. Helaket o kalbi. <gülüyor> İçinde yeğsine <de> var Ya Rabbi, <gülüyor> yeğsine o zannillere gayr oluyor, bir araya gelip de zulmünü durdurmayor. Herkes bana neme lazım diyor. Ziya Paşa diyor ki Türkiye'yi üç şey mahvedecek. Ne diyor? Neme lazım, neme gerek, bana ne? Bu insan mahveder diyor Ziya Paşa. Bizi de bu üç şeydir. Neme lazım, neme gerek, bana ne? Sen de beraber yanacaksın. Sen evin de beraber zeldeleye uğrayacak. Diyor ki, ikinci neden, ikinci elinin namusuyla, elinin geçevi ecnebi, bir anaya geldikleri zaman zinaya başlarsana Allah'ımız üstünde zina oluyor, ya yarabbi! Dayanamıyorum, kurban olduğumu Allah diyor, yiyin! Ne yapayım, sevgilim! Zemzele yap, zemzele! Zemzele ondan oluyor diyor Peygamberimiz! Böyle bitirelim ve Ankara'dan gelen Tayfur'umun kayınbabası olan oh. keyfini koyan kardeşlerimiz var biz de sizin memleketinizin iman ve hatibi Hacı Hafız Halil Efendi'nin kutbasına mektunluk şimdi buradan keyfi olduğu gibi kaldırsın memderini oraya koysun memleketinde keyfini alıp ...ben de onu yadigar edeceğim. Gel bizim valzımızı alıp yadigar ediyor. Ben de sevdiklerimin hutbasını da alıp onu yadigar edeceğim. Onun için birden bir kıbraman, kardeşimiz şeylerini toplasın. Burada çok rüzgarlı geliyor. Tak, ee, metrabın yanına kadar oturmak istiyorum. Vücudum sizin için, her kiminin altından ee, biiznillahü teal'e terpiş kırttı şimdi terliyim Allah'ımız sizi de bizi de hafızı hakiki olan Allah yedi kudretiyle hıfz etsin inşallah hastalarımıza şifalar ihsan etsin gerçilerimize devalar ihsan etsin dostlarımıza edalar ihsan etsin usurlarımızı affetsin şu emaneti ilahiyeye riayet edenlerden etsin cenneti alaya girenlerden etsin cehenneme giden ...Yerden yetmesin, Allah'ın Muhammed'in sancağının altına toplananlardan etsin, maşa yerinde terde kalanlar da etmesin. Cennetini, cemalini, hurisini, kılmanını, nimetini, efendim nimetini lütfettiği kullar cümlesine Allah'ımız ilhak buyursun. Zalillahi Taala El Fatiha Ah tehu la sharik lah ve neshedu anna siddana muhammadan abduhu ve habibuhu ve rasuluh Ma badu fi ibadat Allah Allah ve aciuh Inna Allahu ma alladhi ve alladhi nahum muksinun. Allah fi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 Kadir gecesi hakkındadır. İnşallahü Teala önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan akşam Kadir gecesidir. <gülüyor> gönülleri ve kalpleri iman ile Allah aşkıyla dolu olan Müslümanlar Kadir gecesi dönünen bir gece vardır. Bu ismi o geceye Allah vermiş, Kur'an'da, bu gece hakkında müstakil bir sure indirmiş. İslamiyet nazarında bütün zamanlar kıymetli olduğu halde bu gecen için Kadir gecesi olmuş. Bir sene içinde en büyük gece seçilmiş. Niçin? Amançin! Bizim Peygamberimiz en büyük Peygamberdir. Onun ümmeti de en büyük ümmettir. En büyük Peygamber'e, en büyük ümmet, en büyük ümmete de en büyük nimet Ashab-ı Kiram, yüceler, yüceler Sevgili Peygamberimizden geçmiş zamanda Allah için bin aykırılık duşanlar, 80 sene ibadet edenler ve çok uzun ömürlüler var bunun doğunu öğrendikleri zaman hayrete kaldılar. Biz nasıl yapmak da onları geçeceğiz diye meraka düştüler. İçleri yanmaya başladı. Onlar yanar da Allah'ın imdadı durur mu? İşte yetişti Cebrail. Ya Resulallah, ashabın, ünmetin hayrette kalmasın, merak etmesin. Allahu Teala! senin ümmetine öyle bir gece ihsan etti ki geçmişlerin amellerinden kat kat kıymetlidir hayırlıdır diyerek hadir gecesini anlatan süreyi okudu sevgili peygamberimiz de aynı merak içinde olduğundan bu ilahi müjdeye pek çok sevildi ve hemen ashab-ı Kadir Suresini tebliğ eyledi. Kadir Gecesi ilahi hitabın insanlığa tevekkül ettiği ilk gecedir. Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede inmiştir. Beşeriyetin ölümlü, vahşetli yaşayısını gidişatını değiştiren kainatın en büyük ...ve ebedi inkılabını yapan o Allah kitabı bu gece gelmiştir. Dünyanın en büyük insanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...peyzemberlik vazifesine bildiğin bu gece başlamıştır. Bu gece neler olduğunu Allah şöyle beyan eder. Şüphe yok ki biz azîm şan o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misiniz? O öyle bir gecedir ki içinde Kadir Gecesi bulunmayan, gecesi gündüzü ibadetle geçirmeyen bin aydan daha hayırlıdır. O gece Allah'ın izniyle, emriyle bütün ve ruh her şeye ait mukadderasın infazı için yeryüzüne inerler. Sabaha kadar o gece müminlere selamdır. Melekler selam olur O gece baştan başa emniyettir müminler. Her afattan emindir, o gece yapılan ibadet ve hasenâsın ecz Bir Kadir gecesi, 84 sene ömür yaşayamayan insan için, Allah'ın ne kadar büyük lütfudur, bin aydan kazanılmayan hayrı, Fazileti, bereketi Cenabı Hak bir gecede kazanmak fırsatını Müslüman kullarına bahşediyor. Ne büyük nimet. Hatta 80-90 sene küfürde kalıp da iman ettikten sonra Kadir gecesiyle bütün ömrünü temizleyebilen kullarına karşıma ne kadar sonsuz rahmettir bu. Kadir gecesini ihya etmemek ne kadar büyük zarardır. Zare kadar aklı olan insan o geceyi boşa geçirmez, o fırsatı kaçırman, Allah'tan korkan hiçbir insan o gecede Allah kendisine hitap ederken ...yatıp uyuyamaz. Bu ilahi rahmetten nasipçiz kalmaz. Ne kadar zararlı, kaflet, ne kadar hazin, mahrumiyet... ...ne kadar acıklı bir ahmaklıktır. Sevgili Müslümanlar, muhterem kardeşlerim... ...sen böyle kaflet etme, böyle mahrumiyete düşme. Fırsatı kanimet bil Bir daha Kadir gecesine Eremezsin Ya, eren, ya eresin veya yahutta Eremezsin Kadir gecesinin Heycinden Bereketinden Ne kadar istersen O kadar Nasip alabilirsin Uykuyu Uyanıklığa tercih etme Zaten Ömürler uykuyla geçti. La ha, lüzum yok. Allah'ın hitabı karşısında, Kadir gecesinde insanlığımıza yakışan tazım ve hürmeti takınalım. onun izzet ve şerefine layık bir edeble bu mukaddes gecede kuruluş armağanımızı isteyelim. Cenabı Hakk'ın bizim ifademize ihtiyacı yoktur. Allah isyan kuluna vermeyi seviyor, mağfiret etmeyi seviyor, tövbeleri kabul etmeyi seviyor. Biz işte buna muhtaçız. Lanporlu lüzumu yok. Şükre koşalım. Tembellik yakışmıyor. Vasifeye koşalım. Kadir Gecesinde, bütün meleklerin arasında, bütün peygamber ruhlarının huzurunda, bütün Allah ervahının önünde, utanmadan hiçbir mazereti yokken, ...yorgana sarılıp yatmaz, ne insanlığa ne de akıllılığa yakışır. Hele kardeşlerim sabaha kadar kulüplerde, kahvelerde, kumar oynayarak... ...vaktini geçirenlere ne dilsiniz? Onları da Allahu Teala iflah eylesin ve bizim saflarımıza katsın. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki... Allah'a sağlam bir imanla Kadir Gecesi'nin şeref ve miniyetine inanarak tam bir ihlasla Kadir Gecesi'ni kaza ve nafile namazlarla tövbe ve istiğfarlar ile hayır ve hasenetle ihya eden kimsenin günahları affolunur buyurur. İşte muhteran Müslümanlar Kadir gecesinin hayrını, günahlarının affını, Allah'ın lütfunu, Habib-i Kibriyani'nin şefaatini istiyorsan Kadir gecesine iyi hazırlan. Hiçbir Müslüman kardeşinle dar ve piskin olarak Kadir gecesini karşılama. Herkesle helal Anada babanın rızasını almayı sakın unutma! Bunu yapamazsan, Kadir gecesi yoktur sana! Her hakkı ve emaneti sahibine teslim et! Kısım akraba, ve komşularınla görüş, hallerini sor! Gönüllerini al, mümkünse ikramlarda bulun! Fazla fazla sadakalar, hediyeler ver. Böylece bütün yakınlarının katlarını hoşnut ederek Kadir Gecesi'ni karşıla. Bu hoşnutluk sana hem Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak hem de Kadir Gecesi'nin bütün hayır ve bereketini kazandıracak. Allah'ın mutfetmeyeceği nimet Vermeyeceği hayır yoktur sana, kaçırma bu fırsatı, kaçırma bu ebedi hayırları, çalış ve işte Allah verecektir. Allah'u Teala Hazretlerin bütün hikmin kardeşlerini hakla ve hakikattan